Bu gösteriyor ki, iman kastik manasında önce ruhlar aleminde Allah razı olsun için benim <gülüyor> yapımını mikrafla başlıyor. Allah'ın Rab olduğunu itiraf etme imanıdır. Yani varlığına iman etme olduğu gibi Rab kelimesinin şümulüne giren yaratıcı oluşu da bunun içindedir. Çünkü Rab ismi Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Rab olmanın sahip olması gerektirdiği sıfatları vardır. Rab nedir? Rab Kimdir denildiği zaman, şer'i ıstılahtaki deriler, mana nedir? Rab nedir? Ha? Rab nedir? Şer'i... Rab nedir? Ne Yaratıcı, rızık veren... Yaratan, rızık veren... Rab nedir cema? Sürbüde ayetik kelimeden e, onun manada demiyoruz. Rabb ilk olarak nedir? Rabı ilk olarak nasıl tanıtırız? Rabb nedir denildiğinde ilk o söylenir. Ya eyuhan nas? Bu obudur <gülüyor> Rabbakumülladhi Rabbakum. Ya eyuhan nas? Bu obudur Ey insanlar Rabbın kulluk edin Kulluk Akalende. edin. ''Ellezi halakakum min qablikum'' ''Sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbınıza kulluk edin.'' Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbınıza kulluk edin, diyor. mı? Anladınız mı? Hmm. Bakarım Bakarım bak bunun e, bende 30 sayfalık bir şeyi var. Tefsiri var. Bir münasebetle fotokopsini verebilirim. Obeydullah hatırlatırsam. Burada İbn Abbas'tan gelen rivayette Ya eyyuhennas Ey insanlar diye başlayan ayetler Mekki'dir. Ya eyyuhllezine amenu ey iman edenler ifadesiyle başlayan ayetler medenidir. Me Medine. Med Med Medine. Evet. Medine. Ey insanlar! Umum insanları muhatap edinen bir hitaptır. İnananlar ise insanlardan bir kısmını, yani inananları muhatap edinen bir hitaptır. Allah umum insanları muhatap edinerek ey insanlar Ya eyyuhannaş Ya ibadet edin, kulluk edin kime? Rabbınıza diyor Rab deyip bırakmıyor çünkü insanların edindiği birçok raplar vardı ama kulluk edeceğiniz Rab kim olacak? اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbınıza kulluk edin diyor ''Sizi ve siz ey insanlar, sizi ve del ölçekleri de yaratan Rabbınıza kulluk edin.'' diyor. Bu gösteriyor ki, Allahu Azze Rabb olarak ilk sıfatı neymiş? Yaratıcı. Tabi, bu Bakara 21'deki. Hı. İbadet ettiğimiz Rabbimiz yaratıcı olmalıdır. Şu karşıdaki aklı. İbadet ettiğimiz Rabbimizin, kulluk ettiğimiz Rabbimizin yaratıcı olması gerekiyor. Yaratıcı olmayan katliyetle kulluğa layık değildir. Kulluğumuza layık olan, müstahak olan kimdir? Bizi yaratandır. Binaenaleyh, insanoğlunun yaratıcısına kulluğu da dağruhlar alemindeki verdiği söze mebnidir. Yani onun Rabbimiz olduğunu itiraf etmemizdir. Bizim Rabbimiz bizi yaratandır. Kulluk ettiğimiz Rabbimiz bizi yaratan olmalı. yaratıcılık gücüne sahip olmayan hiç kimse katiyetle kulluğa müstahak değildir diyoruz. Bu mevzuda misal olarak verdiğimiz bir örnek Musa Aleyhisselam'ın Firavun ile Taha Suresindeki geçen kıssasıdır. Bilindiği gibi Firavun Allah'ı inkar eden, kendisinin en büyük Rab olduğunu iddia eden, kavminin kendisinden başka ilahları olmadığını iddia eden bir mülhitti. Binaenaleyh Allah Musa ile Harun'u Firavun'a yollardı. Firavun'a vardıklarında biz alemlerin Rabbini sana yolladığı elçileriz derler. Kimin adına geldiklerini kimin yolladığını neden söylemeye ihtiyacı duyuyorlar? Biz alemlerin Rabbini sana yolladığı elçileriz. <gülüyor> Taha Suresi'ndedir. Ve Firavun da onlara kaşılıp Fema Rabbukuma ya Musa Sizin de kimdir Musa diyor. Hemen Musa da gördüğünüz gibi yani seni yani insanları hiç yoktan topraktan yaratan yaşatan ve tekrar oraya döndürendir diye izah Rabbin Rabb'ın tanıtımı da ilk olarak yaratıcı olarak gündeme geliyor bu meselede tek örnek nedir Musa ve Hatta ferd olarak bile misal verdiğimizde İbrahim aleyhisselam bütün bu müşkilatların akabinde beni yaratan bana doğru yolu gösterecektir. Hastalanırsam o bana şifa verecektir. Yolumu kaybedersem o bana doğru yolu gösterecektir. Ve Kur'an'a Nahnu halak mâkum ve laulatu saddeku siz tasdik etmeseniz bile sizi biz yarattık diyor hep yaratmadan böyle örnek verir Allah'ın varlığını kabul etmeyen insanlara dönük devamlı yaratıcılık sıfatının Bunlar ölü ölüp toz toprak olduktan sonra tekrar kim diriltecek? İlk defa kim yarattıysa o diyor. Biz sizi bir hiçken yarattık. İkinci yaratılışınız mı bize zor gelsin? Onlar yere, göğe, deveye bakmazlar mı nasıl yaratılmış? Göğü direksiz olarak bir kubbe yapmış tavan. Yerin göğün yaratılışı mı daha yani azametli büyüktür yoksa sizin mi diyor E entum eşa entum esdde halkan emi semaen banaha sizin mi yaratılışınız daha büyük yoksa yerin göğün yaratılışı mı daha zordur azametli Ve hep yaratmaktan verir onun için Rabba kulluğun ilk merhalesi onun yaratıcılığına itiraf yani Rabb'lığını kabul, yaratıcılığını kabul. Dur. Buna biz ilk merhalede iman diyoruz işte. Allah'ın yaratıcı olduğuna, olduğunu kabul iman, Allah'ı yaratıcı olmada birlemek de nedir çocuklar? Tevhiddir. Anlatın mı? Allah'ın yaratıcı olduğuna inanmak, yani kabul, imandır. Hem de imanın esası kabul etmek... Kim? Çok geniş, ihatalı bir şekilde bilmemiz lazım. Anladınız? Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul neymiş? İman. Hı. Yaratıcı olduğunu bilmek neymiş? Bu imandır. İmanı aslen zedeleyen bir şey olduğunu bilmek itikatmış. Allah'ın yaratıcı olduğunda onu birlemek ise nedir? Tevhid. Bu da tevhidmiş. Bir tasavvufçu Allah vesaireyle gaybı bilendir der değil mi? O tasavvufçunun neyidir? İman. İmanıdır, ama gaybı bilen tek Allah'tır, Allah'tan başka kimse bilmezdir, sözü nedir? Tevhid. Tevhiddir. Allah'ı bilmek farklı, yani onun gaybı bilen olduğunu bilmek, itiraf başka bir şey. Onu gaybı bilen tek, kimseye bildirmez. Kendisinden başka kimse bilmez de Allah'ı bilmemek nedir? Bu da tevhiddir. Tevhid burada, Kur'an'da çok çok geniş geniş misaller vardır Allah'ın yaratıcılığında. Allah'u Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğunda müşkilat, insanların müşkilatı cüzidir. Ama insanlar nazarında yüzde doksan bir yaratıcının varlığına inanırlar da bu yaratıcının Allah olduğunu kabulde zorlanırlar. Değil mi? Çok insan vardır. Bir yaratıcı var, mutlak bir yaratan var. Ama bu kim derler? Ve insanlığın yüzde yetmişine yakını Allah'ın yaratıcı olduğunu kabullenir. Ama Allah'ın tek yaratıcı olduğunda onu yaratıcılıkta birlemede insanların seviyesi azalır. Anlaşıldı? Hı. Yaratıcılığın akabinde inananların kabul etmesi gereken ikinci esas nedir? Hemen Kur'an'da bildirildiği gibi E halikun gayrullahi yer zukukun mine's semai vel ardi Yerde ve gökte ...Allah'tan başka sizi rızıklandıran bir yaratıcı mı var? Yaratıcılık hemen neyi gerektiriyormuş çocuklar? <gülüyor> Rab önce Halık'mış. Hemen akabinde... ...sizi yerden ve gökten rızıklandıran... ...Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? Yani Rab Halık'tır, Rab Rızaktır. Rab nedir? Yaratıcıdır. Rabbin istilahi ifadesine girdiğin zaman Rab yaratıcı olmalıdır. Rab dediğin razzak olmalıdır, rızıklandıran olmalıdır. Yine Allah'ın razzak olduğuna kabul imandır. İmanın esaslarından olduğunu bilmen nedir? Yani ben Allah'ın halık olduğuna inanıyorum ama razık olduğuna inanmıyorum dese Allah'ın halık olduğuna inanması bir şey ifade etmez. Bu imanda ayağa kayar bunun. Değil mi? Mekkelerde vardı mesela bir taife Allah'ın yaratıcı olduğuna inanırlardı ama ölüme de inanırlar ama öldükten sonra dirilmeye inanmazlardı. Bu Allah'ın yaratıcılığında şüphelidir. Allah seni hiç yoktan yarattığı gibi Musa ile İslam'ın kıssasını onu daha da öldükten sonra da tekrar dilitleceksiniz. Yani ikinci yaratılışınızda da sizin yaratıcınız odur. O sizi yaratmadan, kainatı yaratmadan, mahluktan hiçbir şey yaratmadan evvelde o yaratıcıydı. Anlaşıldı. ve işte o yaratıcı razak olandır. Yerde ve gökte ne varsa her şeyin rızkı onun üzerinedir. Allah'ın razak olduğunu bilmek imandır. Hem de Allah'a inanma esaslarından olduğunu bilmek itikattır. Onu razzaklıkta birlemek ise nedir? Tevhiddir. Tevhiddir. Onun Razak olduğunu bilmekle onun Razak oluşunda birlemek farklı şeydir. Onun Halik olduğunu bildiğin gibi birleyecek, birleyeceksin. Onun Razak olduğunu bildiğin gibi de birleyeceksin. Eğer Halik olduğuna inanır, Razık olduğuna inanır da imana sahip olsan bile onun onu Haliklikte, Razıklıkta birlemezsen nedir? İşte bu imanlarına zulüm bulaştıranlar olur. İşte zulümden, arşırıktan arındırılmamış bir imanında geçerliliği yoktur. Ne oluyor burada? Allah'ı bilmek yetersiz oluyor. Birlemekle ancak mümkündür. Bazen görüyorsunuz Allah'ı bilmek yeterli oluyor. İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi. Bazen Allah'ı bilmek de yeterli olmuyor, birlemek. Mecburiyetindesin. Herhalde halde, fıtrat, iman, itikat, tevhid ayırt etmeye başladınız. Ha? Evet. Bütün Gâhirullah yarţık üç. Hal hel min halikin gayrullahi yerzukukun münes semai vel ardi şey böyle hel min halikin gayrullahi yerzukukun münes semai vel ardi evet fatir üç başkanım gayet verdi sene min salsalin Kefkar aşmadan şükürler. Sen ben. Rabbu almeshri de ay geldiği her bir ismi ismi sonunda cerezenadı. Nasıl ya bu kadar şey gitti. o zaman sinir atladım. O zaman dinlemiyordum sizden ben okuyamıyorum. Koncuya yok diyor, cuma okudu dediler. Ben de yani, evasayt sınırıyorum. Yani, Kullanıyorum, biraz <gülüyor> şakarım. Yani. Yani, <gülüyor> yani. Şimdi bir şey sorabilir miyim? Ne? Bizi, Bizi <gülüyor> mi? Siz şu anda sıkıntılar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Beni daha tanıdım. Yani, nareler ortada şey olmasa. Evet hocam. Yazmasınlar diye şöyle bir şey mi koymuşlar? Bir şey mi takacaklar? Ah, ola ola, ola, ola, ola, Bu da sonra masajda mı? Adam resmen yakın temaslı ya. Masaj etti. Normal şeyi yapmadıktan sonra bitti. Kalbize masaksa. <gülüyor> Muhammed abi, masaj yiyor. Evet, yani <gülüyor> <şeyden söyleyeyim. gülüyor> Doğru mu söylüyorsunuz? Bak arkadaş, bir de yalancı ettim ya, seni. <gülüyor> yani... Bu açık arkadaş ya. ya gene suçlu Yanlış yerden sorduk arkadaş ya. <gülüyor> Özür dilerim. Nasıl <gülüyor> ya <gülüyor> <Koltuk gülüyor> yerden at diyorlarmış. <gülüyor> önce atla, o sonra atla derken tamam, tamam mı? Tamam. Geçi atlamış. Arkadan koyun atlar geldi. <gülüyor> at demiş görmüş. Ne oldu demiş? demiş kıçın demiş. <gülüyor> Tabii koyun de ola demiş, senin hep görünüyor ya kuyruğun <gülüyor> demiş. E adamın bir şeyini ne yaptın Murat? Böyle olur mu fırsat Trafik bulur gibi? hocam, emniyet kemeri demesin gerekiyor. Ha, neyi zorlaştırıp duruyorsunuz? Peki ben sizi kemerle kayışta bir yapsamayım. Şimdi bak. emniyet kemeri aklında yok mu önce ha? Aklına yeni gelmeyelim. Yok. Tamam mı? Şey... Bitti ben kapattım. Bence yalnız maçın Aha. sonu baştan Aldım belli. Abdülhammak olan tolerans sanıyorum. Maçın sonu baştan belli Bak beni adaletsiz olarak... Ya öyle değil Muhammed abi... Adaletsiz arkadaş. Bu, bu demek arkadaş ya. Ya niye bizim sözlerimiz... ...kocunur <gülüyor> <Ne, gülüyor> <anladın gülüyor> diyordunuz hep. Değil He, mi? Siz niye? Yok. <gülüyor> Soracağım anladın herhalde biraz. Bu hava parası <gülüyor> haram mı herhalde? Hmm. <gülüyor> Bana, e, benim nefsime haram gibi gelmiyor ama işin aslı ne onu öğrenmiştim. Şimdi bu karşıya yok mu? <gülüyor> Burayı sen devrederken aynı paraya alır, daha fazlasını anlattın. <gülüyor> ha, gittikçe artık değeri de artıyor. <gülüyor> Haram olduğuna da kesinlikle bir şey yok. Evet. Sadece kullanım hakkı. Sanki değeriymiş gibi. Zaten az üzerinde hava parası da. <gülüyor> yani hati mülkiyet yok. Mut, <gülüyor> mutlak <gülüyor> mülkiyet yok yani belediyenin. Tabii. Ama normal yerleşmiş bu bizim piyasamıza Hava parası ver mi dedi? Şey, Büyük bir yer, mi? iki katlı ben biliyorum. Ama <gülüyor> kirası fazla herhalde biraz. <gülüyor> i̇ki katlı altı yüz, yedi yüz metrekare var. Yekül, benim kitapları getirdiğim için içerik şerhinde. Oradaki Allah Resulü Efad burada ettiğinde bu ayet okunuyordu. Tabii nezdinde neshedilmiş. Tahkik okunuyordu ifadesi. Hatta İslamoğlu bile Yahudileşme temayülüne falan almış, inkâr ediyor bunu. Orada yani Müslimin dipnotunda şöyle bir ifade var. Yahudileşme temayülü işaret edilmiş orada. İşareti de kim götürdü İbrahim abi? Bayağı iş öyle işaretli şeylere başkasına. Yok yok benim getirecek yani. Nezhi tamam, inkar ediyor. Rejimi inkar ediyor. Yani Yahudileri şey yaparken Yahudiler, Kendisi Yahudileş. Sen tamam, de sen şimdi bunu getirtti bana lazım. Sana bir tane yeni alıp diyorlar. Zaten bunlar şey onlar, zaten onların da aldım. çizdin dedim ki bana olsun istersen. Ama evlenin geçsin benim sana yenisini alıp diyorlar. Bir panel olacak da beraber olacak. Ha, ha şöyle yok. Şu, şu an yok. Onu sana ne yok. Şuan yoktu ben de... Şu an ihtiyaç var. Başka zaman ne alırken de? Sana ben? vereceğim. O zaman şey yapacak. Dur bakayım. Yok işaretlenmiş, ben işaretlen de vakit kaybetmeyeceğim. İşaretlenmiş, ha. Senin için bulunur. İşaret kalıyor, yatsın bak şimdi. belli de. Tabii. Allah Resulü'nün vefatından sonra bu ayet okunurdu diyor. Vefatından sonra da mı diyor? Hmm. Müslüm'le mi geçiyor? He. Getir bakayım şimdi. Budilerin Tevrat'ı, tahrifleri, rejimi nasıl inkar ettiklerini anlatıyor. Öbür tarafta rejimi inkar ediyor ya. O ne biçim adam, tam kafasızmış bu adam. Hele bir olsun da kitap görsen. Evet. Kitap orada da... Şey veriyor ya. Yani. Neshi bilmeyen yerlerde kokunuyor. Dur bana ama Tabi parantez içerisinde. Aa. Hemen çekiyor. Şelek yok. Şelek yok. Gördükleri Gördükleri mi? Ben de bunların hocam konuştuğun için rahat alabiliriz. Bu sahabenin tarihinin bir hadis cümlede. gören, tamam mı? Yani o devirde yaşayıp onu gören ve ondan hangisinde gören olsun. İki çünkü görmeyince şey Peygamberin zamanında de yaşamış de Müslüman de olmuş de Ama de Peygamberle de görüşmemiş de Bunlara hadrami, hadrami derler Hadrami derler Peygamber zamanında yaşamış O zaman Müslüman olmuş Ama Peygamberle görüşmemişler Hadrami derler Hadramlar Hadramlardı Sahabi olması için de muhakkak yine bir Müslüman olarak ölmesi gerekiyor. Tabii. Öyle gider. Şeyh aslında sen bize bir hadis dersi yap. Hazır hadis sempozyumuna gelmişken muhakkak hazırlıklı gelmişindir Sen bize biz bir de de, hadis biz dersi, de, dersi e, Osmanlılar tarihini... Hem de bansa da alırız ya. Yani. Hiç kağıt bile getirmedin. Kağıt şey, yani. o zaman kafanı aldın geldin evet. demek. Güveniyorsun kafanı. Bize bir ders yaparsın Muhammed biz abi. Evet. Umum'a can sıkar herkese. Hocam, <gülüyor> Osmanlar Osmanlılar tarihinde He? nasıl bir din anlayışı var? Küfür çeşitlerini mi? Küfrün iki manaya geldiği falan. Osmanlı Devli'nde nasıl bir yer, manaya sahipti? Şimdi Osmanlı Devli'nde Kuran Derslev'in an, Ben Türkçe, evet. de, evet. da, da. Türkçe Bahari, da. Da, Gösteriyor ki bu Kuran'la tanışmamış. Kuran'la Türkçe Kuran'la tanışmayan bir toplum. Din anlayışı yani. nasıl olur? Biraz anlatabilirsen. İslam'taki ahlaki saklamaları bilirse bir insan din anlayışı nasıl olur ki? Tasavvufun meclisleri, kuranlar tamamen Hint kökenlidir. Hint akibesi Yunan akibesinin Mecuzi akibesinin karışıklığından bir din meydan edilmiştir. Hocam bu takviven çıkış tarihini bu. Takviven kaçıncı yüzyıllarda? Tasavvuf mu? Tasavvufun Takviven üç, dördüncü asır falan görünmeye başlamıştı. O zamanlarda tasavvuf adı altında değil de Zuhal, Zahidler adı altında geçiyordu. Şu mikrofon mu? Bu tasavvufların hepsinin ilk, ilk bazıları Hasan-ı Basri da, gibi da, İbrahim Elham gibi onlar sonra Kadriyyat e gibi İbn Arabi çıkar. Arabi çıkar. Yani, Bunları yani, tasavvufçular diyorlar. Bunlar aslında yani. yani. bunlar Selef aralarından zühat dediğimiz zühdehli, takvaili insanlardır. Bunların şu anlatılan tasavvuf anlayışı şeklinde bir anlayışları yoktu yani, galiba. Onlar galiba. nispet mi izliyoruz? kitaplarda en büyük anımlara falan gösterebiliriz. Normal birisi bir fıkra uydursa, bugün Hüseyin'in arabada anlattığı o fıkraya belli meşhur birisinin adını vermezsen, patentini vermezsen o fıkra değer kazanmaz. Adam tutuyor modern bir şekilde Nasrettin ile bir İngiliz'i karşılaştırıyor ilim adama münazara ediyorlar. Hoca değil de bu fıkra değer buluyor. Ve bunlar da bu yaptıklarının değer bulması için geçmişteki Zuhal dediğimiz hasan Basri gibi Kadı İyad gibi, İbrahim Ethem gibi Süfyan-ı Sevri gibi bir yerde i̇şte ha, gibi. o yine biraz geç. Ha. Bu adamlara nispet ederek bir şeyin varlığı ispat etmeye çalışıyorlar. Diğer kazanması için onların böyle bir tasavvuf anlayışı, anlayışı yakından ilattan hiçbir alakaları yok. Sadece nispet edilmişti. hocam e, Osmanlı devrinde Kur'an-ı Kerim yani maali yoksa daha doğrusu Kur'an-ı tercüme edilmediyse e, o zamanki insanlar İslam'ı yaşayabiliyorlar mı? Şimdi İslam'ı eğer Kur'an'dan alarak halka indiremedilerse bilim ehli halk ile iletişim kuramadıysa halka din adında takdim ettikleri nelerdi? Anadolu'yu umuman bir kezim Anadolu İstiklal Harbi'nde 9 milyonluk bir nüfusa sahipti. Bu 9 milyonun 8,5'undan fazlası kültür seviyesi düşük insanlardı. Bu kesimin okuduğu kitap Ahmet Yağ, Karadağut gibi Kımevlit veya Kızılbaş hikayeleriydi. Bunların din anlayışı bu. Bundan öteki din ne oluyor? Geleneksel bir anlayış, tatbik, ameliyat olarak gündeme geliyor. Anlaşıldı değil mi? Ee, kültürlü kesimde ise onların halkla önce bir dil iletişiminde kopuklukları vardı. Osmanlı devrinde saray dili halk dili diye halkın iletişim vasıtası olan dil bile farklıydı. Onlar da zaten bir e, dini ilimlerle, şey, ilimlerle meşgul olmuyorlardı. Anlatabildim Hı. mi? Kabaddayı kabaddayı kabul edilen alimler ise bazı belli bir kesim, bunlarda eserlerini Arapça yazmışlardır. Diyelim ki Ebu Süd Efendi tefsirini Arapça yazmış. Türklerden kaç kişi okuyordu? Osmanlı devrindeki din anlayışı, Yunan felsefesine, Hint felsefesine ve Josef felsefesine Yahudi ile Hristiyanlar karma karışık dayanan bir din anlayışıydı. Gazali'nin ihyatı dediği gibi İbrahim eteme nispet ediyorlar. Ben bir Hristiyan bir papazdan öğrendim. Tamam. Yahudilikte birçok Müslümanlıkta birçok mesele Yahudilikten alınmadır. Mecusilikten, felsefesinden alınmadır. Az önce Taceddin'in gösterdiği gibi mesela rüfailik yani şu an Müslümanların yaşadığı zemin üzerinde küçümsenmeyecek bir adete sahip. Rifaidin en meşhur taraf şiş sokmak, bıçak sokmak, yani kasatlı sokmak gibi şeylerdir. Az önce ettiğiniz şeyi gösterdiği gibi türlülar olsun. Budistler, Japonlar Hı -hı. hepsi bunları bir kera, yani gösteri şeklinde takdim ediyorlar Hı -hı. bu şiş sokmayı. Bu gösteri ki bu Brahmilerin akidesinden geçmek üzere. Yani Hint felsefesiyle İslam'ın alakası yoktur. E Osmanlı'nın da bir din anlayışı vardı vardı da bu ya Yahudilik ya İstiyanlık ya Hint felsefesi bunlarla Ve tamamen gelenekseldi. Yani Kur'an'ı ifade etti. Babalarımızı nasıl bulduysak öylece hareket ettik. Öylece amelettik, öylece inandık farkına verdiyseniz hani Türkler Türklerde geleneksel geçmişe bağlılık çok şiddetlidir. O kadar da efsanevi bir zihin yapısına sahiptir ki Türkler, padişahları bile evliyadır yani. Evliy olmayan padişah bile kabul etmiyorlar. Değil mi? Ta Orhan, Orhan, Orhan, yani Osman Gazi'den tut, en son Sultan Raşid'e kadar Raşid'e kadar hepsi evliyaydı mübarek Bu, e, din hal, anlatıldığı mi e, biz analarımızın, babalarımızın... Ben Osmanlı devrinde dinin anlatıldığına inanıyorum. Nasıl İslam'a girdiyse Osmanlı'da Osmanlı sebebiyle bir topluluk aynen Osmanlı'nın İslam'dan çıkmasıyla onlar da çıkmıştır. Daha Balkanlar. Osmanlılarla İslam'a girmişlerdir. Osmanlılarla beraber de İslam'dan çıkmışlardır. Bir tane İslam üzere kalan devlet yoktur oralarda şu an. Tamamdır. Ama Müslümanların tüccarları vasıtasıyla İslam'a giren Endonezya, Malezya, üzerinden asırlar geçmiştir. Onların İslam'ına sebep olanlar dinden çıkmış bile olsa, Endonezya, Melazi, Malezya şu İslam'a bağlı birer yer toplulukturlar. Bunun için kötü zaman yapıyordunuz. Niye? Yani, Biraz yorumladınız. Biraz değil, daha fazla daha geniş bir şekilde açıklayabiliriz. Tabi daha hoş olurdu Osmanlı. bu. Bunu bayağı belli bir kesimin alakasını çekiyor. Evet. Osmanlılar'da din anlayışı. Evet. Bayağı Osman... ilginç kuşur yani. O bayağı çekti o günkü din anlayışı nasıl yani. nasıl yaşıyorlar? Osmanlılar'da bayağı din anlayışı. Falan falan e ben yani. olsam Anadolu'da, Anadolu'da İslam din anlayışının yerleşimi şeklinde alırdım. Türkiye'de yani Anadolu'da o Bizden evvel Rumlar vardı, yani Hristiyanlar vardı. Evet. Doğuda olsun, sürgünün yani Hristiyanlar. Ondan sonra Kars, Van tarafına doğru Gregoriyon dediğimiz Ermeniler. Ondan sonra Trabzon tarafında Pantos Rumları dedikleri Hristiyanlar. Tamam mı? EY'de İstanbul tarafında yine Hristiyan Rumlar. Tamamen bir Hristiyanlık hakibidir. Ee, bin, do, bin, bin, bin senelerinde yani bin senelerinde Orta Asya'dan gelen Türkler tamamen Kızılbaş asıllıdır. Tamam mı? Türkmenler. Onların Türkiye'ye giriş noktalarını bir ele alın. Tamam mı? Bu Erzurum'dan aşağı tam Erzincan dolaylarına ondan sonra Ahlat Van yakınlarına ondan sonra gelen Yozgat Sivas, Tokat Kayseri bu havali ilme. Ondan sonra Adana'dan, Maraş'tan aşağıya Bütün Akdeniz sahili Ta Isparta tarafına Doğru dolanır Isparta'dan yukarıya doğru çıkar böyle balıkesir tarafına Tamam mı? Ee, Balıkkesir'den Takriben Isparta Tarafına doğru olan Türk Asıllılarına oranın insanı manavdır. Halkı iki kısımdır Ya göçmendir ya da manavdır Manavlardan kasık yörüklerdir Ve baştır seriyetler Ondan sonra iner bu Konya havarisinden çıkar. E, İsparta'dan aşağıya doğru iner. Muğla'ya Muğla'dan ta aşağıya bizim Antalya, Mersin, Adana'ya kadar da bizim tahtacı dediklerimiz vardır. Bunlar bu Deniz Baykal falan cinsi yörük. Bunlar Kızılbaşlılar. Oraya kadar bunlara tahtacı denilir. Ona sonra Sivas, Çorum, Amasya, Tokat, ona sonra e, Yozgat havarisinde de devamlı bu Kızılbaşlar vardır Aleviler. Bunlar Türkiye'ye gelmeden evvel İran Safivi Şiiliği ile Türk şamanizminin karışımından bir din oluşmuştur. Tamam mı? Ee, Türklerde mesela dinin adı Mani dinidir. Duyduysanız bilmiyorum. Mani dinidir. Mani kelimesi de bu bizim mani dediğimiz şarkı türkü tip şeyler var ya bundan alınma çünkü Türklerde o şamanist Türklerde Tanrı'ya şarkı söyleyerek ibadet etme vardı şarkı söyleyerek yani övgüyle ibadet vardı. Bunu kızılbaşlı şialıkla birleştirince saz falan hepsi bir araya girdi. Hazreti Ali hakkında bu sefer maniler tüzmeye başladılar. Farkına vardıysanız hani, Türkiye'de bu saz çalanların, saz şairlerinin, halk şairi dedikleri halk karşı dediklerinin hepsi kızılbaş kökenlidir. Bu onlarda bir ibadettir. İbadet duygusuyla Ondan sonra Türkiye'de o sırada da işte bir ahirlik teşkilatı olmuştur. Osmanlı. Osmanlılar'da bu ahirlik teşkilatı Tüccar Kızılbaşların kurduğu bir teşkilattır ki tamamen şiadır. Ondan sonra yaramazları bunlar Selçuklular biraz yaramaz tabiatlı. Kızılbaş oldukları için siyasi yaramaz diyor Osmanlılar bunlara. Osmanlılar biraz hanefi olarak, sünni hanefi olarak gelmişlerdir. Bu yaramazları Osmanlılar alıp Bulgaristan'a tamam kosova taraflarına sürmüştür. Hı. Mesela bizim kaptan dile verdiler. Onlara sorduğun zaman hepsi astımız Konya derler. Yani Rumeli'deki Türklerin Astürk asılların hepsi bizim astımız Konya derler. Konya'dan çıkadır Selçuklular ve oraya beraberlerinde Kızılbaşlığı götürmüşlerdir. Bulgaristan'a Silistre'de olsun tamam mı? Ondan sonra Manastır'da olsun ta Arnavutlara ondan Bosna Saraya kadar bu Bektaşiliği götürmüşlerdir Şialı oralarda bile bunları tekkelere vardı. Heh. Ondan sonra hatta izlettim Dekanı İzzettin Doğan, Yavuz'a kadar Osmanlı padişahlarının bile kızılbaş olduğu. Çünkü atlatmaya kalkarlar tarihlen de, Yavuz Sultan Selim'in resmini gören bıyıklarıyla kulağındaki tepesiyle Yavuz Sultan Selim tam bir kızılbaş bölümü Bunu karıştırmaya kalkarlar işte bu İran Şahı'nın resmiyle karışmıştır diye her padişahlarının resmini, İran şahını resminiyle karıştıracak bir milletin aptal olması olduğuna inanmak gerekir. Tamam mı? Bu sefer e, tasavvuf, bu sefer Şialık, yani Şialık kendisini tasavvufta gizleme çalışmıştır. E, şia e, tasavvufun temeline bakarsan Şia akidesiyle tasavvuf akidesi iki kız kardeştir. Birbirinden kat'iyetle farkı yoktur. Ama de, diyorlar ki madem ikisi bir de neden Şialarla aramızda bir çatışma var? Şialarla aramızdaki çatışma Osmanlı Kızılbaşlığı ile Safeli Şialın çatışması çat çatışmasıdır ki bu siyasidir tamamen. Yani tasavvufla bir şey yok. Katya, yani. iki ikiz kardeştir. Yani, akide ünlü Ta, ile yani. tasavvufla Şialı, tamam mı? İki ikiz kardeştir. Aralarındaki çatışma ise... Osmanlı Kızılbaşlığı ile Safevi Şialığı'nın çatışmasıdır. Bundan kaynaklanmadır. Değilse aralarında başka hiçbir müşkülat yoktur. Şu an mesela İran'da bile <gülüyor> İran'ın nüfusunu yoklayacak olursanız tamam mı? Şiras tarafı Şafi'dir. Kürtler vardır. <gülüyor> Zaydan tarafı Ulicistan var. Pakistan hududuna doğru olan kısım ise tamamen Hanefi'dir. Elde kalan bir avuç şiadır. Bunun da kıs azlamı Türk Azeri şialarıdır. Yani mecusi şiallığı denilen bir şey sayılacak kadar azdır. Anlatabildim mi? Onlar bile Azerbaycan'daki Türkler şiadır Azeriler. Aslen şiadır bunlar. Ha. Anadolu'daki İslami yapının kaynağı budur bir kere. Başkası değildir. Halk şairleri diye ele alınan ee, Cemalettin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Arı Bayram, Hı. Yunus, ondan sonra Eşref Rumi bunların hepsi Kızılbaş aslıdır. Tamam. Kızılbaştır yani. Şiayla Kızılbaş arasında amel farklı farklı da var mı hocam? Amel işte dedim ya Kızılbaşlar. Türk Şiamı Şiamisi <gülüyor> ile İran Safivi Şiarlığının karışımından oluşmuştur. Eee Türk Şialı Kızılbaşlığı ...tamamen vaktitil vücuttur. En pis akide bunlar Bunlarda mesela... ...namaz kılma dahi yoktur ama... ...İran Safi Birliği'nde namaz kılma vardır. Siz az önce dediniz ki hocam... ...Aliye mani yapmışlardı o zaman dediniz. Değil, Türklerin dini Mani dinidir. Evet, tamam. Ağıtlarla, övgülerle ...Tanrı'ya ibadet var. Ve bu sefer İran... E Safevi Şi alıyla karışınca <gülüyor> ve bu ağıtlarını yani Tanrı'ya, yani Şamanistlerin kendi ilahlarını yapacakları yerde Ali'ye, Ali'nin çocuklarına radıyallahu anh'ın yakmaya başlamışlar. Bunu anladım da, yani Ali üzerine yoğunlaşmanın kökteki sebebi ne? Yani bir Ömer ya da Osman değil de İranlıların, senden... Farsilerin tesirinde kalarak İslam-i alık kanalıyla öğrenmeleridir. Yani kökte o. Tabii kökte bu vardır. Doğrudan doğruya bunların öğrenmiştir. Sadece Türklerden Abbasiler devrinde Sameraya yerleşenler, bu Irak tarafına yerleşenler Sünni hanefi olarak gelmiştir ki bunlar da Oğuzlardır o Türkmenlerdir. Bu Türkmenlere biz e, şu anki ismiyle ya Suriye Türkmenleri, lasker Türkmenleri deriz veyahut da Irak Türkmenleridir. Anlatabildim mi? O kök de oradan gelme onlar o zamandan beri oralarda kalmışlardır. Kerküt Türkleri vardır. Türkmenler, Laskiye Türkmenleri vardır. Bunlar Ta Zehabi bile duyduysanız şu meşhur Zehabi var. Ee, İbnü Teymiye'nin talebelerinden evet, Hafız Zehabi Türktür. Kaymaz oğludur. Takvimlerinde de Kaymaz oğludur. Hafız Türktür Kaymaz oğludur. Kaçıncı yüzyılda? İbnü Teymiye'nin asrında televesur <gülüyor> gibiler. <gülüyor> Peki hocam bu Osmanlı Yahudi ya da Hristiyan dinindeyse bu benzetebilir miyiz? zaten eee in heraf yani sapmaya başlayan her şeyin birbirini bir örnek alması vardır. <gülüyor> yani. Yahudilikle Hristiyanlıkta birbirine benzerlik vardır. Ondan sonra Mekke dönüşlüklerde geçmiş Yahudi ve Hristiyanlara bir benzeyiş vardır. Bakacaksın mesela, illa şirkin neviyyetinde, çeşitliliğinde aynı olması gerekmez. Ama aynı olan vardır. Olmayıp neticesi küfür ve şirk olan mesela Yahudilerde Allah'a çocuk edinme müşkulatı vardır. İsa'ya ve e, Allah'ın oğlu demeleri gibi. Hristiyanlarda da Allah'a çocuk nispet etme vardır. İsa Allah'ın oğlu dedikleri gibi. E, Mekkeli müşriklerde de Allah'a çocuk nispet etme müşkilatı vardır. Melekler Allah'ın kızlarıdır demeleri gibi. E, bu müşkilatlar devamlı birbirine benzeyerek, hatta Allah Resulü bize bile وَلَا تَقُونِ كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُ derken sakın siz Murat nerede? gitmişler ee, sakın siz onlar gibi ihtilafa düşüp de sonradan parçalanmayın ve onlar açık deliler geldikten sonra ihtilafa düşüp parçalandılar onların gibi olmayın derken bir benzeyiş var tamam mı? at nalının at nalına benzediği gibi birbirinize benzeyeceksiniz onlar bir böceğin deliğine girdiyse siz de gireceksiniz onlardan anası ile zina eden çıktığı ise sizden de çıkacaktır Hanım ile yol ortasında Cemal'den çıktıysa onlardan da çıkacaktır diyor. Yani tamamen bir benzeş var. Hatta onlardan bu tapan çıktı, sizden de çıkacak mı bilmiyorum diyor. Bunu Begavin'in tefsirinde iblimesi şüpheli bir şekilde onlardan çıktı, sizden de çıkacak mı bilmiyorum diye şey yapıyor. Bu gösteriyor ki yüzde 99 bir benzeşme vardır yani. Bu asıl. Yahudilerde bir Cibril düşmanlığı vardır, sapıtma sebeplerinden birisi. Ee, İslam aleminde sapıtan fırkalardan, Karamite, Şialardandır bu. Karamite diye bir tayfa vardır. Cibril düşmanlığına kurulmuştur akideleri. Allah, yani Cibril'e, haşa, Allah Cibril'e lanet etsin, vahyi Ali'ye getireceği yerde Muhammed'e getirdi diyorlar. Yani bir benzeyiş mutlaktır, var yani. Alem var mı bu? Tabii, Karamite var. Ne yandan Valla İran'da olduğu şu an şey yapılıyor. Türkiye'de bak. Zannedersem bu Güney Anadolu tarafında olduğu söyleniyor. Zürcüler evet. tipinde falan. Peki bu insanların amacı ne? Bu insanların amacı ne? E, bu insanların bir amacının olması gerekmez. Şeytan bunları amacına kullanmıştır. Evet. Şeytana kullanmıştır. Şey, i̇lla bir evet. amacların olması gerekmez vardır şeytana kul olmaktır Allah'tan gayrına kul olmaktır bunlar bunu yaparlarken hem de iyi bir niyetle de yapıyorlar dedik iyi bir kul olmak <gülüyor> kim? Kim? her zaman yeri dolu <gülüyor> işte. Burada nasıl konuşuyorsa yukarıda da aynı. Ne yapacağını, ne Orada da yani ses... <gülüyor> şey şey Can peki, e, Osmanlılar, Yahudi ve Hristiyanlara benziyor yani... E, onların dinini yaşıyorsa... Peki bu insanlar, Osmanlılar, Yahudi ve Hristiyanlar gibi mi azap görecektir. Şimdi, Yahudi ve Hristiyan gibi bir azap görme diye... Allah-u kanununda bir bildirme haberi yok. Müşrik müşrik gibi azap görür, kafir kafir tipinde... Bunlar Allah'a isyan da birleşen insanlardır. Hı. Şirk şirktir. Şirkin çeşidini Şirkete düşüren yani sebebin aynılığı gerekmez. Yani ameller niyetlere göre mi oluyor? Ha, ameller niyetlere göre olsa Mekke'li müşrikleri mazur görmemiz gerekir. Onlar bu Allah'la kendi aralarında vasıta edilme şirkine yani Allah'a daha çok yakın olma kastıyla düşmüş derdü. Hmm. Osman'da yaşayan insanlar. Hmm. Tabi. İyi niyet bir zaman iyi niyet bir zaman hak üzere olmanın vesilesi değildir. Hak üzere olmanın vesilesi Allah rızası için bir niyet ve Allah'ın kitabına Peygamber'in sünnetine dayanan sahih bir amelle olduğu müddetçe geçerlidir. Bu iki şarttan herhangi birisinin noksanlığı eda edilen şartın da geçersiz kılınmasına sebeptir. Mekkelilerin niyetleri tertemiz saftı. Allah'a daha yakın olma kastıyla bunu yaptıklarını söylüyorlardı. Ama amelleri sahih değildi. amellerine sahih olmayışı, iyi niyetlerini ne yapıyor? Ne yapıyor Hüseyin? Geçersiz kılıyor. Bu kadar ama bir hadi sokmuşum oğlum ya tam yerini hatırlamıyorum da Allah bir kavmi yere batırırsa onun içinde iyi insanlar varsa bunlar ne olacak diye bir soru geliyor. Onlar da beraber batar ve herkes evet. niyeti üzere haşlo olurlar diyor. Durumlar üzerine ya. Yani. Ha? Yani durumlar üzerine. Niyet üzere. Niyetleri üzerine. <gülüyor> beraber batarlar. Tabi beraber daha doğrusu helak olurlar. Evet. İyi insanlar sayın iyi. Neyi muamak öyle oldu? Güzel soru Devam etti. İnşallah. <gülüyor> <Ben Sana> Uyukluymuş. <gülüyor> <he? Yani, gülüyor> Biraz yorulmuş. Yoruldum ben. Demeyin çocuklar. Hiç <gülüyor> Çok uzun yani. km yani. vallahi, vallahi, vallahi, ya. Yedi yüz seki kilonat niye söyleniyorsun geleceğini. Allah Allah. Ankara'da otururdu. Güzelce Ne güzel çayını iç, uzanmıştım abi. Elhamdülüyorum. Yarın, yarın güzel olur. Peki bu insanlara uyarıcı göndermemiş mi hocam? Uyarıcı. Uyarıcı Hazreti Muhammed gelmişti. Osmanlı. He? Osmanlıları. Onun insanları. Tamam da o devirden iz, mesela tebliğ, tebliğ, tebliğ amacıyla. İnsan göndermemiş mi olur? Ne bileyim? Hocam hadisi var ya. Hocam, kadar az da olsa bir topluluk kurduracak. Şimdi Doğru topluluğun çıktığı, sahtırma, bulunması sınarı, yani herkese bu haberi ulaştıran topluluk manasında değil. Böyle bir hak üzere bulunan tayfa olur. Bunu sorduğu o değil. Onlara bir korkutucu, müjdeleyici gelmedi mi? E, ne bileyim geçmişteki olayı hocam buraya kadar getiriyordur. Baymıyor ne bileyim git. E, demek yani, ki buraya kadar olan kısmı ne biliyorum. Bundan sonraki olan kısmı söylederiz hocam. He? Geçen şeyle alakalı söylediniz de. E, şimdi ben onlarda şeyler. ne gibi halim vardı, nasıl vardı, kim geldi. Yani kimin böyle tebliğini yürüttüğünü ne bileyim ben. Hocam bu Şeyh Ruslan İlmi Kemal diyorlar. Kim bu acaba? Evinin Kemal bu Paşa soyundan birisi. Ebu Suud şey. Mi? Ebu Suud da kelamcı Mutezili birisidir. Yunus'a kafir diyor. Kelamcı olmasında yani tasavvuf İslam'a karşı olduğundan karşı değil de. Kelamıdır. Ali al-Karih'de kelamcı. Ali al-Karih hadisci. reddi, hadisçi. Hah? Hadisçi. Tebahani fi Ama hani filiz, onun ka'dında. Ebu yani, gibi. Aynı. Yani, Abdülkadir Geylani bir kere ilimde o kadar sözü olmayan birisi, neden Abdülkadir Geylani'yi karıştırıp duyuyor? Suyuti desem bari ilim sahasında bilinen birisi. Bu suyitin hataları var mı? Ben İmam-ı Suyuti'nin peygamber falan olduğuna dair bir şey bilmiyorum. Peygamber olarak demeyin Ben verdiği tekbalar... Bahriyor bu ya. Peygamber, tedbaların... <gülüyor> <Söyüyor> bu <gülüyor> ya. peygamber <gülüyor> midir onlar? <gülüyor> öyle yani konuşmak istemiyorsun. Hmm. Konuşmak istiyorum da cevaplı çok şeyden veriyorum. Yani ben Süleyman Peygamber olduğuna dair hiçbir şey bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Pes Şeyh bu Abdül Kadir Geylani'nin diğerlerinden farklı olduğunu falan söylemişti. Onun eserlen olduğunu akidesinin düzgün olduğunu. yolu falan Halentin hoca söyledi. Ben bir eser var mı öyle bir Dölef akidesinin olduğunu falan esas kitabının o olduğunu falan gibi bir şey örtüyorlar. Ben Abdülkadir Geylani'ye nispet edilen doğru bir akideyi yazan kitap bilmiyorum. Ama Abdülkadir Geylani'nin hadiste makbul akidesinin düzgün birisi olduğu nakledilir tercüme halinde. Buna nispet edilen bu kitapların hepsinin uydurma olduğudur. Benim bildiğim bu kadar. El-Gunye isimli bir kitabının olduğunu. Nasıl? Hı. Çok kitabı var ki o Ona atfedilir. Nispet ediliyor. Ben Günye Tut talibini okumuş değilim. İbn-i Teymiye iyi bahsediyor kendisine. <gülüyor> İbn-i da iyi bahseder. Ee, Cüneyt Bagdadi'den de ama Cüneyt Bagdadi vahdetir vücududur. İbn-i Teymiye bunlara mutlali olmamış demek ki. Veya başka bir Cüneyt Bagdadi var mı? <gülüyor> ki medan önceki din anlayışı nasıl Evet şimdi bu Araplarda Araplar <gülüyor> <gülüyor> o o cevabı ertalettin abi. Yani tam bir manayla ne yani açık bu şekilde. Cem olarak yani müsait zamanlar bulmuyorsunuz. Uykum var ya <gülüyor> <manada. Cazet gülüyor> <cazet> var. Arkadaş, <gülüyor> sana, arkadaş benim uykum yok ben yorgunum. Para iyi. daha Kadın bir şey benim <gülüyor> <gülüyor> Evet de, bir dersi. Siz işte bunun kerim der. Bal veya deniz ürünlerinin helal olduğuna herhangi bir delil olmadığını belirtiyorum. Balığı yemem dedi mesela. bu da aynı şey. Balık yemek. bulamadı da öyle takıyorsa. Ayet ne diyor? ayette ne diyor? Hani ayet <gülüyor> Ha, ne, diyor, ayet. Evet, ayet ne diyor ayette? Dünkü gösterdiğin ayet-i kerime var, ona gösterdi. Ne diyor ayette? Yok yok, bakmadan söyle, Hayır. ne diyor? Bakalım, sana bakalım. Yok, bakmadan, ne bakın, ne diyor? <gülüyor> Hayır, o, e, ben sana dedim, yerine sahip ol. Tamam, bir saniye. Deniz, e, doğru zeytin, ölü kansı haram kılınmıştır. Evet. Tamam. Şey, siz de işte bu... E, Eresinden dolayı balığında herhangi bir İstanbul'a göre kesin olmadığını, onun da haram olduğunu ve bu bunun şeylallığında hadislere göre olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ayette nedir, sen onu de bana. <gülüyor> Bakmadan. Ya elberi, bilmiyor musun sen? O zaman yani. nasıl konuşacak? Hayır, bilmiyorum. Yani, bak, nasıl alırsan ben artık kendime alır koyayım. Ayağımın sorduğu şey. Söylesene. Helallığının mı? Hayır mı? Yazmıyor Ya burada. İhranlı olduğunuz müddetçe kara oysa haram kılındı. Yaz mı? Öyle bir şey yok yani suretinin helal olduğunu. Kur'an'da suretinin helalliğine dair nasıl yok mu? Var. Var. Ölü olursa? Yani İslam'a göre kesin bir şey olursa? Yemiyor. Yok, öyle, onun dışında... Ölü eti deyince yemiyor. neyi kastediyor? Ölü eti haram kılındı? Yalnız. Ölü eti size haram kılındı derken ne kastediyor? Ya İslam'ın dışında gayet bir kesin veya oluyorsa... Yani meşru olmayan bir kesilmeyle ölmeyle gitmesidir. Ölü eti bunun içinde. Burada haramlılığı, heramlılığı, helallılığı mevzu bahis değil deriniz, deniz ürünlerinin. Ama öyle eti helal kılındıysa balık da bunun içinde değil mi? Hı? Helal mı haram? Hı. Ölü eti haram kılındı derken neyi kastediyor? Kur'an'da? Öyle. Bir Meşru kesilmemiş hayvanları kastetti. Güzel. Ama bu dediği hayvanlar aslen helal mi olacak? Evet. Mi? Aynen balık da böyle. Balığın haramlılığı, helal, helallılığı konuşulmuyor. Ölü etinin haram kılıç kılınmasından dolayı balık senin eline nasıl geçiyor? Elanlar. <gülüyor> <gülüyor> O zaman yememen gerekir. Kasıt bu. Balığı helal kılan ne? Onun da mı meşru bir kesilişi besmele demen gerekiyor? Misineyi atarken bismillah demen gerekiyor. Yani oradaki şey gibi yani kesiliş şeyleri mi oluyor? Oradaki... E tabi şimdi helal olan hayvanları bu ölü etadı altında haram eden nedir? Kesiliş. Besmele olaydır. Öyle mi? Balık da bunun içinde adam ondan yememdir çünkü bilmesi gerekiyor besmele ile şialarda mesela balı besmele ile diyeceksin öyle yerler başka türlü yenir. ne bileyim onlara sormak Nasıl inaşıldı şey, mı ama hadis ne yapıyor dedik hadis denizin suyu temiz ölüsü helal burada ölü umum haram kılınan ölülerden müstesna kılınıyor balığın ölüsü balık ölü de bulunmuş olsa karada Aynen sahabelerin ciddi dolaylarında bir ölü balina bulmaları gibi. Allah Resulü bu sözü dediği halde tatbikiyle de uygulanmıştır Sahabeler bundan yiyip, Allah Resulü'ne gidip anlattıklarında tamam mı? Ondan bir parça var mı? diyor. Var diyorlar. Bana da verin, yiyeyim diyor. Ve yemesiyle de bunu göstermiştir, sergilemiştir hava ha. çıkarken bir sefer mesela besmele çekip çıkmak yeterli mi? Yoksa her kuşa sıktığında ne? besmele çekmen gerekir mi? Şey her hayvana besmele çekeceksin. Her Hı. hayvana öyle mi? Şey. Yani bir çekip evet. çıkman yeterli. Besmele çekeceksin. Unutursan? Unutursan yerken içim. Yereriz mi? Yerken besmeni şekersin. Aleykümselam. Bazen de oh, Onlardan yemeyin diye bir ayet var. Burada, bazı meslebi imamlarına göre sunuşlar vermiş. Mesela imamlarına göre. Meslebi şey tutup sunuşlar vermiş. Burada diyor ki, eğer kesen kişi, Müslüman değilse, Besmele çekerse, o et yenir. Yani bazısına göre, kişi, Müslüman değilse, Besmele çekmese dahi o et yenir. Bazısına göre de, Müslüman olsa da, Besmele çekse dahi o, o etin yeneceğini söylüyor. Şimdi günümüzde mesela kasaptan et alıyoruz. Kasabın nasıl bir kişiye sahip olduğu olmadığını bilmiyoruz. Protein nereden geleceğine dair nasıl bir fikrimiz? Burada ki eylem hayvan üzerinde yapılan bir m yapına yapanı